Nasrettin Hoca, suçlu kim? Yazan Ekrem Bektaş, yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca, Ercüment Balakoğlu Nasrettin Hoca'nın karısı Yaşar Özdemir Birinci adam Tuncay Halıcıoğlu İkinci adam Ersin Sanver Ses kayıt Ali Fırat ...kenim hanım aç. Ay yorgunluktan bittim mahvoldum. Ama Nasilettin Hoca daha akşama çok var. Niye tarladan erken geldin? İyi öyleyse ben geri döneyim. Madem dönecektin niye geldin? Yahu aç kadın kapıyı aç. Şimdi kıracağım ha. ha dur hoca sinirlenme güzel güzel söyle. Yahu be kadın bunu güzeli çirkinli mi olur? Aç şu kapıyı. Hoca seninle kırk yıllık evliyiz. Düşün bakalım. Hiç şöyle nazikçe... Kapıyı açar mısın hanımcım dedin mi? Yahu ben 40 yıl öncesini nasıl düşüneyim? 39 versen neyse. Eh, 39 olsun. 18. Ee, yılın 4. ayında bir kere demiştim. Ne demiştim bakayım? Kapıyı aç yoksa ayaklarımın altına alırım demiştim. Eee sonra ne oldu? Kapıyı açmadın Ben de ayaklarımın altına alamadım. Şimdi kapıyı açmazsam ayaklarının altına alacak mısın? Yok yahu! Nerede şimdi o kuvvet bende? ayaklarımı altına almak şöyle dursun başımın tepesine çıkarsın. Eh! Madem öyle açayım bari. Ah. Buyur hoca. Hoş geldin. Şimdi yandın hanım. Kuvvetim kalmadı ama şu sopa senin işini halleder. Dön bakayım sırtına! Ah, aman hoca! Ben sana şaka yaptım anlamadın mı? Anladım yahu! Anladım da yorgun olduğum zaman şakayı bu kadar uzatma gözüm. Tamam tamam uzatmam. Şimdi yine sopayla dövecek misin beni. Ne dövmesi be hanım. Ben eşeğe vurmaya kıyamıyorum. Evi bir direğe nasıl vururum? Aşk olsun hoca. Ben direğe mi benziyorum? Yok sürüa benziyorsun. Biraz daha şişmanlarsan direk olursun. <gülüyor> ah, bu lafı kendim arandım hoca. İyi yakıştırdın. Ben yakıştırmadım. Sen kendi yakıştır. Ah, Neyiz ben susayım. Sen susarsan diğer kadınlar dilsiz olur yahu. Konuş konuş bakarsın çatlarsın. <gülüyor> lafı değiştireyim bari. Eşek nerede hoca efendi? İşte arkada ya. Hani arkamda eşek yok? Yok bu, he? Allah Allah. Kapıyı çalmadan önce şurada duruyordu yahu. Gördün mü yaptığını? Senle oynarken eşek bırakıp gitmiş. E belki ahıra gitmiştir hoca. Yok canım ahırın kapısı kilitli. Ben hemen etrafa bakayım. Hay Allah yorgunluğum da yetmiyormuş gibi. Ay ay ay ay ay. Hayır. Hocam telaşlı telaşlı nereye gidiyorsun böyle? Seni ilgilendirmez ama. Eşek kabul önünden çekip gitmiş. Ya eşeğini sağlam kazığa bağlamadın mı? Yok kazık sağlam değilmiş onu da söküp götürdü. Ee kabaat senin sağlam kazık bulman lazımdı. Doğru ama baktım bakıştırdım seni göremedim. Beni mi? Ne yapacaktım beni? Ne olur mu eşeği sana bağlayacaktım. Hocam eşek bana bağlanmaz ki ben eşeğin yıllarını elinle tutarım. Allah Allah anlamadın mı yahu seni kazık yerine koydum Niye? Ölünü körü diye Tövbe tövbe Esprinin de kıymeti kalmıyor yahu Sen ne zaman espri yaptın hocam? Daha yapmadım Yapmadan önce söylerim zaten İyi ben espriyi severim Söyle bakayım bu taraftan geçen bir eşek gördün mü? <gülüyor> Ama komik espriydi ha Esprimi de esprisi yahu? Eşek geçti mi dedin ya ee? Biraz önce buradan Salih ağam geçti Ya sen Salih ağam'ı eşek mi yaptın Ben yapmadım Sen yaptın Salih ağama söyleyeceğim İyi Tövbe Boşu boşuna senle vakit kaybediyorum burada Yo ben çok eğlendim <gülüyor> Hocam bu eşek senin mi? Aa benim boz olan. nereden buldun? Sen burada bu salakla uğraş senin eşek benim bostana gitsin. Oh ne ala hocam. Ya ben burada bununla uğraşmıyordum ki eşeği görüp görmediğini soruyordum. Ben gördüm bostanda karnını doyduyordu. Ne Ölüse niye bana söylemedin? Eşeğin karnı doysun diye oyaladım seni. Hay sertem hay gördün mü yaptığını? Ben onu bunu bilmem hocam eşeğin yaptığı zararı ödesin. Eh ne yapalım elbette ödeyeceğiz. Zaten eşeğin karnı toktu. Herhalde bosslarından fazla bir şey yemedi. Aa yemedi olur mu hocam? Tarlanın yarısını yemiş senin hayvan. Atma yahu. Köyün bütün eşekleri senin tarlanın yarısını yiyemez. <gülüyor> ben tek başıma yerim. Sen bir kenarda dur. Zaten beni... ...konuşmaya tutmasaydı belki de eşeği zarar vermeden bulacaktım. Hocam mazeret arayıp zarardan kurtulacağını zannetme. Anlaşıldı anlaşıldı. Zarardan kurtulsam da senden kurtuluş yok. Zararın ne kadar söyle bakalım. Ee, dedi, e, mi? 15 akça. La, 15 akça mı? Sen delirdin mi yahu? İşine gelirse hocam. Ya 15 akçe'yi verirsin veya eşeği sana vermem ona göre. Allah Allah. 15 akça bir öyleyse ben eve gidiyorum. Ama çabuk gel ha, fazla beklemem ona göre. Bekleme ya, sana bekle diyen mi oldu? Ne demek o hocam? Eğer yarın sabaha kadar 15 akçeyi getirmezsen eşeğe vermem. İyi canı, eşek senin olsun zaten 8 akçeyi almıştım Ne? Peki benim geri kalan 7 akçe ne olacak? Merak etme, eşek çalışır öler. Ya hocam dur, fiyatlara anlaşalım. Aslında beni bu eşekten kurtardığı için sana 100 akçe versem yenidir Ne demek o hocam? Bu eşek her sene bana 200 akçe zarar verir. Bu eşekten ne çektiği bir ben bilirim bile Allah. Aman hocam bu senin eşeğin. Dur da konuşalım. Ben bunu pazarda satayım dedim. Bedava verdim gene almadılar. Bu eşek insanın ocağını söndürür. Sen de gördün. E, aman hocam dur dur dur. Bak fazla bir zarar vermedi. Hepsi bir iki akçe. E, e, bu parayı ver de anlaşalım. Delirdin mi sen yahu? Ben bu eşekten hazır kurtulmuşken tekrar geri alır mıyım? Yapma hocam. Gel al şey. eşeği para mara istemem. Yok. Zarar zarardır arkadaş, ben kimseye borçlu kalmak b istemem. Borçlu falan değilsin hocam, al git eşeğini. Zarar ödemezsen eşeğini vermem demedin mi? Al işte eşek senin. Hocam bir aksızlık ettim işte, affedersin. Eşek bostanın kılına bile dokunmadı. <gülüyor> Zaten eşek toktu ya, sen öyle demedin mi? Dedi baba bu eşeğin karnı tok, gözü açtır. Ne kadar yese doymaz. Yok ya, o hayvana iftira etme. Baksana ne kadar masum bir duruşu var. Öyledir o öyle, sen onun öyle duruşuna bakma. Ben de zaten onun duruşuna aldanıp almıştım. Ben Aldanmışım, aah. Sen, sen şu şeyini al. E, sana alışıktır. Ahırından başka yerde kalmasın zavallı. Hayvana eziyet ol. Bana ettiği eziyetin yanında hiç kalır, layıktır ona layık. Etme hocam, benim hatırım için affet. Ya ama baksana hiç bende gelecek gibi duruyor mu? Yaptığı kabahati biliyor Kerata. Seninle kalıp cezasını çekmeye razı. Aman hocam gelir gelir. Hadi bakalım. De de. Bak geliyor hocam işte geliyor. Pekala öyle olsun. Gel bakalım bozo olan. Eve gideince ben sana gösteririm. Aman hocam çabuk götür. Merak etme. Ben arada sırada ona ot bot da getiririm. Güle güle güle güle. <gülüyor> <gülüyor>